Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Teknolojinin Karanlık Yüzünden herkese iyi akşamlar İyi akşamlar Nasılsın Muratcığım? İyiyim teşekkür ederim Sen Ama serinledi daha iyiyiz değil mi? Evet okulleştik <gülüyor> Şimdi o zaman daha çok çalış